Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, emma ba'da. Bugünkü dersimizde inşallahü Teala, Ebu Bekir'in radıyallahu teala anhu'nun sireti ve hayatından bahsedeceğiz. Ebu Bekir'in radıyallahu teala anhu, her Müslüman sever, bu hayırlı halife yi. La bu hayırlı halife ümmet-i Muhammed'in en hayırlı şahsıdır. Ve bunda şey bunda bu ümmetin icması vardır. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala Akide-tul-Vasitiye isimli kitabında der ki: "Ve ikrirûne bimâ tevâtera bihi'n-nakl an emir'il-mü'minîn Ali ibn Abi Talib enne khayra hâzihi'l-ümmeti Ebû Bekr'ı" ve ehl sünnet ve cemaat bu ümmetin en hayırlısı Ali radıyallahu te'ala anhu de rivayeten der ki Ali radıyallahu anh, bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'in radıyallahu te'ala anhu olduğuna iman ederler. Dolayısıyla bu ümmetin en hayırlısı icma ile ümmetin icması ile Ebu Bekir'in radıyallahu te'ala anhu'dur. Ve bu halife hakkında Ebu Bekir hakkında en geniş yazılan tercüme ve sire İbn-i Asakir'in Tarihü Dimeşk ve Zehebinin Siyer A'la Mübela isimli kitaplarında geçmektedir. Kendisi radiyallahu te'ala anhu fil vakiasından sonra ikinci sene, fil vakiasının ikinci senesinde iki, iki buçuk sene sonra dünyaya gelmiştir. Ve Hicri 13'te Vefat etmiştir radiyallahu teala anhu faziletleri ise çoktur Kur'an ve sünnette faziletleri beyan edilmektedir Bunlardan bir tanesi Allahu Teala der ki İllaten suruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajuhu alladine kferu yani 2 izhuma fil gar iz yakulu la tahzan inallaha ma'ana Eğer siz o peygambere yardım etmezseniz Allahu Teala o peygambere yardım eder Kafirler onu, çıka, kafirler onu diyarından çıkarmıştı. Ve onlar iki kişiler idi. Yani hicrete giderken Ebu Bekir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İz yekulü lisahibihi la tahzen. İşte Allah Resulü kendi sahibine, kendi arkadaşına la tahzen, üzülme demişti. Dolayısıyla bu ayette Ebu Bekir'in radıyallahu teala anhun sahabi olduğu açıkça beyan edilme, edilmektedir. Zira Allahu Teala diyor ki, idyakolu lı sahibi. Kendi sahibine yani Peygamberin sah sahabesi yani Ebu Bekr diyordu ki, la ta’azel üzülme. Bu ise büyük bir faziletdir. Ebu Bekr’in sahabi olduğunu Allahu Teala ayet ile sabittir. Keda Allahu Teala ayetinde şöyle buyurur: «Ve yetjenbuhel atqa, Ve yetjenbuhel atqa, Alldi yüeti ma leh Allah-u Teala malını temizlenmesi için veren kişiyi cehennem ateşinden uzak tutacak. Allah malını temizlenmesi için kendisi temizlemesi için malını sadaka veren kişiyi cehennem ateşinden uzak tutacak. İbn Cevzi rahimullahü Teala Zadun Masil isimli kitabında der ki, <gülüyor> mufessirlerin icması ile. Bu ayetteki kastedilen şahıs Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu te'ala anhu'dur. Allah diyor ya, malını temizlemesi için, kendisi temizlemesi için veren kişiyi Allah ateşten uzak tutacak o kişi kimdir? Müfessirlerin icmasıyla İbn-i Cevzi'nin dediği gibi, bu kişi Ebu Bekir te'ala anhu'dur. Keda sünnette de Ebu Bekir radiyallahu te'ala anhun, anhu'nun birçok fazileti vardır. Bunlardan bir tanesi Bukhari ve Müslim'de geçen, Bunlardan bir tanesi Bukhari ve Müslim'de geçen Amr ibn-i hadisi. Amr ibn As, Allah Resulüne sorur. ''Men ahabbun nas'ı ilek insanların en hayırlısı, en sevgilisi sana kimdir?'' Allah Resulü de Ayşe'dir der. Yani hanımı. ''Ve minel rical'' erkeklerden kimdir, der. Allah Resulü Ebuha, Ayşe'nin babasıdır, der. Yani Ebu Bekir radiyallahu teâlâ anhu. Yine Ebu Bekir radiyallahu teâlâ anhu'nun faziletlerinden bir tanesi de Bukhari'de geçen Anas radiyallahu teâlâ anhu'nun hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer ve Uthman bir gün Uhud dağına çıkarlar. Daha sonra Uhud dağına titrer. Allah Resulü sallallahu ve de der ki, o ya Uhud, sakin ol, yerinde dur ey Uhud!'' Çünkü üstünde sadece bir Resul, bir Sıddık, iki de şehit vardır. Yani Sıddık, Ebu Bekir, iki şehit, Ömer ve Uthman. Te Kaza başka bir hadiste Bukhari ve Müslim'de geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennette bir kapının olduğu ve o kapının ismi rayyan olduğu ve o kapıdan oruç tutanlar gideceğini zikreder. Ve daha sonra zekat verenler için başka bir kapı zikreder. Namaz kılanlar için bir kapı zikreder ve böylece kapılar zikreder. Bunun, ve bunun üzerine Ebu Bekir radiyallahu teala ammur ki ey Allah Resulü bu kapıların hepsinden girecek olan bir kişi var mı? Allah Resulü de evet. وَاِنِّي لَا اَرْجُوا اَن تَكُونَ ve umut ediyorum ki ey Ebu Bekir sen o kapıların hepsinden gireceğinden umut ediyorum." der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Keda Bukhari ve Müslim'de geçen Abu Sa'id'in Khudri'nin hadisinde ve Müslim'deki Cündüb ibn Abdillah'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ''Ela inni abra'u abra ilallâhi en yekûne li minkum halîlen fe Allah ittefadâni halîlâ'' ''Ben sizden biriniz bana dost halil e, olmanızdan beriyim.'' Çünkü Allah Teala beni kendisine halil yaptı, dost yaptı. Eğer sizden birinizi halil yapsaydım şüphesiz ki Ebubekir Ebu Bekir'i Ebu Bekir halil yapardım, halil ederdim yani, dost edinirdim der Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Bu bilindikten sonra ey kardeşler, Ebubekir Radiyallahu Teala fazileti çoktur. Bu Uhayle'de, bu ufak derste bunları hepsini zikretmekten vakit yetmez. Fakat birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bu noktalardan bir tanesi, birincisi, birinci nokta Ebu Bekir radiyallahu teâlâ ilmi. Şüphesiz ki Ebu Bekir radiyallahu anhu sahabenin en bilinçli ve en âlimi kişiydi. Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Sa'iden'in Hüderin'in hadisinde Allah Resûl sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe verir. Ve der ki, inna abden hayyerahullahu beyne zehreti dünya ve beyne an yelgâh'' Allah bir kişiyi dünyanın süsü ile kendisine kavuşmaya mukayyer kıldı. Yani kendisine bu kavuşmaya ve dünyanın süsü seçeneği kıldı. İster kendisine kavuşmasını seçer, isterse dünyanın süslerini seçer. Ebubekr radıyallahu tealahu bunu duyduğunda şiddetli bir şekilde ağlar ve der ki: "Fedeynake abana ve ummahatina ve auladana ya Babalarımız, annelerimiz ve çocuklarımız sana feda olsun ey Allah'ın Resulü der. Bunu dedikten sonra, Ebubekir Bekir ağladıktan sonra insanlar taaccübe, taaccübe eder, şaşırır. Allah Resulü bir kişiyi zikretti ki e, Allah'a kavuşmak ile dünyanın süsü arasında bir tercih yapacak. Bir kişi zikretti, Ebu Bekir neden ağladı? şaşırırlar. Ebu Sa'idin'in Hüderiyye radiyallahu te'ala aminu der ki, Ebu Bekir'in ağlamasının sebebi işte o seçilecek kişinin Allah'ın Resulü olduğunu bilir. Yani Allah Resulü'nün vefatının yakın olduğunu bilir. Bundan dolayı Ebu Bekir radıyallahu teala anh alem'iye başlar. Bundan dolayı Ebu Said el-Hudri der ki: "Fe ve kan a'lemuna bi Rasulillah." Dolayısıyla Ebubekir Resulullah'ı bizden en fazla bilen, en iyi bilen kişi Ebubekir'dir der. Radıyallahu teala anh. Buna binaen Şeyhülislam İbn Teymiyye "Mecmû'u'l-Fetâva" cilt dörtte şöyle der: Ebu Bekir radıyallahu teala anh'un'un faziletleri, faziletleri hakkında konuştuğunda, fazilet hakkında konuştuğunda daha sonra Ebu Bekir ve Ali radıyallahu ilmini zikrettiğinde şunu der Şeyhülislam. İnsanların bir bir kısmı Ali radıyallahu anhu sahabenin en ilimlisidir der ve bunun hata olduğunu zikreder. Bile ki sahabenin en ilimlisini Ali radıyallahu teala anhu olduğunu zikreder ve bunda ümmetin icmasını zikreder ve bu icmayı sem'aniden nakleder. Bazı insanlar diyor ki Ali daha ilimli. Bunun hata olduğunu zikreder ve bunun hata olduğuna ümmetin icması vardır der ve icmayı sebeaniğinden nakledir Yani Ebu Bekir radıyallahu teala anhu ümmetin en ilimlisi olduğunu zikreder. Ve şöyle der Şeyhülislam ibni Tenyeh. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne muhalefet eden hiçbir fetvası veya hiçbir sözü yoktur der. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun ve der ki Ebu Bekir radıyallahu teala anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında fetva verirdi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ikrar ederdi der. Bu bilindikten sonra yani Ebu Bekir teala anhu insanların en ilimlisi, sahabenin en ilimlisi, en alim olduğunu bilindikten sonra anlıyoruz ki sahabenin en efdalı olan Ebu Bekir teala anhu'dur. Zira insanlar ilim ile mertebe kazanır, şer'i ilim ile mertebe kazanır. Ebu Bekir radıyallahu teala anh sahabenin en ilimli olduğuna göre en afdalı olan da yine en eftalı olan da yine Ebu Bekir radıyallahu teala anh huzur. Zira Ebu Hanife, Şafii, Ahmed bin Hanbel ve İmam Şafii'nin bir sözü faziletlerin en faziletlisi ibadetlerin en afdalı ilimdir derler bu dört imam. Dolayısıyla Ebu Bekir radıyallahu teala anh sahabenler arasında en ilimliyse buna binaen anlıyoruz ki Fazilet vakumdan Ebu Bekir te'ala anhu en faziletlisidir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muaviyen hadisinde der ki Men bihi Allah bir kişi, bir kişi için hayır isterse onu dinde bilgili kılar. Muslim'de geçiyor bu. Dolayısıyla İbn-i Kayymi te'ala der ki Allah bir kişi için hayır istemezse, iyilik istemezse onu dinde cahil kılar. Bilgisiz kılar. Bu hadisin mefhumu altından çıkan mana budur. Ve Ebubekr radıyallahu teala anhu bu ümmetin en hayırlısı en ilimli olduğuna göre Allahu Teala en fazla hayrı Ebubekr radıyallahu teala anhu için istemiştir. İkinci nokta Ebubekir ikinci nokta Ebubekr teala anhunun Kur'an'ı cem etmesi ve toplaması noktasıdır. Buhari'de geçen hadisde Buhari'de geçen hadisde sahabelerin birçoğu Yamame gününde öldürüldüğünde Amr Radiyallahu Teala anhu, Ebu e gelir ve der ki: "Ey Ebubekir, birçok kura, birçok âlim, sahabelerden alimler öldürüldü. Lükuran'ın yok olacağından korkuyorum." Ve "Bil Kur'an'ı cem etmesini önceden safa safa, sayfa, orada böyle cem edilmemiştim, Musaf şeklinde değildi. Kitap şeklinde. Kitap şeklinde değildi. Kitap şeklinde yapılmasını Ebubekir Radiyallahu Teala Anhu'ya dedi." Ebu Bekir radıyallahu de dedi ki: "Keyfe ef'alu emren lem yef'alhu Rasul?" Allah Resulünün yapmadığı şeyi ben nasıl yapayım dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu ona ısrar edince Allah Teala Ebu Bekir'in kalbini açtı ve buna razı oldu. Daha sonra Ebu Bekir Zeyd bin Sabite gitti ve aynısını dedi. işte Kur'an'ı cem edelim değil. Zeyd bin Sabit Allah Resulünün yapmadığı şeyi ben nasıl yapayım dedi. Bu ta ki Allah Teala onun da kalbini açtı ve Kur'an'ı cem etmeye başladı. Ve böylece Kur'an e, cem edildi ve mushaf haline, kitap haline getirildi. Bu kıssadan, bu hadisten, bu eserden birçok fayda çıkartabiliriz. Bu faydelerden bir tanesi sünnetü terkiyenin terki sünnetin delil olmasıdır. Sünnetü terkiye nedir? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sebep bulunmasına rağmen, sebep bulunmasına rağmen Allah Resulü ve ashabı o şeyi terk ettiyse ve bu terk edilmeye bir mani yoksa ve buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şeyi varsa boş şeyi terk ettiyse onu yapmamak sünnettendir. O şey o ibadeti yapmamak sünnettendir. Bu kaydı Şatibi Ali Atsan isimli kitabında, Şeyhül İslam El-İktida Müstakim ve kavâidün isimli kitabında zikreder. Misallerle daha iyi anlaşılır. Şimdi bakalım. Mevlid kutlamak. Mevlidi neden kutluyorlar? Diyorlar ki biz Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevdiğimizden dolayı. Bu dolayısıyla sebep nedir? Allah Resulunu sevilmesidir. Değil mi? Allah Allah Resulü'nü sevdiğimizden dolayı kutluyoruz diyorlar, değil mi? Dolayısıyla sebep nedir? Allah Resulü'nün sevgisi. Şimdi bakıyoruz bu sebep, bu sevgi sahabe arasında var mıydı? Allah Resulü'ne karşı? Bu sebep var mıydı? Soruyorum size. Vardı. Bilakis sahabe Peygamberimiz'den daha fazla seviyorlardı. Sebep var. Peki Allah Resulünün ashabının bu Mevlidi kutlamamaya bir manileri var mı? Mani yok, hiçbir mani yok. İsterse kutlarlardı. Bunlara bir mani, bir engel yok. Sebep var. Bir engel de yok. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, ve ashabı kutlamamış. Sebep var, sevgi var. Bir mani de yok. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ashabı kutlamamış. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu dinden olmadığından dolayı kutlamamıştır. Buna sünneti Terkiye isimle buna sünneti Terkiye denilir. Anladınız mı? Peki mani olsaydı o zaman caiz olurdu. Misal şu anki ne ne, ne işte, e, dersi çeken aletler. Değil mi? Veya da mikrofon diyelim. Mikrofon konuştuğumuz zaman insanlar duyor, değil mi? Peki bakıyoruz. Mikrofonu neden kullanıyoruz? İnsanlar duysun değil, değil mi? Peygamber. Peki bu sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanda var mıydı? Yok. Vardı. Vardı. İnsanlar duyulması isteniyordu, değil mi? Peki bir mani var mı? Bir engel var mı peygamber zamanında? Var. O da icat edilmemesi daha. Ha, engel olduğundan dolayı onlar yapmamış. Dolayısıyla daha sonradan engel ortadan kalkmış bizim zamanında engel kalktı, icat edildi. Dolayısıyla bizim yapmamız caiz. Mikrofon kullanmamız, bu aletleri kullanmamız caiz. Ama farz et ki o mani, bu o engel olmasaydı, o zaman da icat edilseydi mesela ama ona rağmen Peygamber vasabu kullanmasaydı mikrofon, o zaman derdik ki bunu kullanmak caiz değil derdik. Anladınız mı? Çünkü engel yok Peygamber yap ona rağmen Peygamber yapmamış sebep de mevcut ona rağmen Peygamber yapmamış. Dolayısıyla bu dinden olmadığından dolayı yapmamış. Derdik eğer engel olmasaydı ama engel o zaman o zaman var. Kesinlik başka birine bakalım. Abubekr aleyhissalatullahu anhın Kur'anı cemetilmesi. Neden edildiler, Kitap haline getirdiler. Çünkü dedi, zikreti dedi ya, sahabenin bir çoğu vefat etti. Kur'an'ın kaybolmasından, yok olmasından korktular. Bu sebep buydu. Bu sebep peygamberin zamanında var mıydı peygamberin yaşadığı halde? Yoktu. Çünkü peygamber yanlarındaydı. Dolayısıyla sebep peygamber zamanda yok. Daha sonradan sebep bulundu. Dolayısıyla daha sonradan sebep bulunduğundan dolayı onu yapmak caizdir. Aleyküm selam. Daha sonradan sebep bulunduğundan dolayı onu yapmak nedir? Onu yapmak caizdir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanda sebep yoksa, daha sonradan sebep bulunduysa onu yapmak caizdir. Sebep varsa peygamberin zamanda ama bir engel varsa, daha sonradan peygamberden sonraki şeylerde engel ortadan kalktıysa onu yine yapmak caizdir. Ama sebep peygamber zamanda varsa, engel de yoksa buna rağmen peygamber sırf... otur, otur. Şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sebep varsa ama engel de yoksa, ona rağmen yapmadıysa peygamber ve sahibi, o zaman onu bizim yapmamızda nedir? Caiz değildir. Caiz değildir ve bidattır. Bunun ismi nedir? Sunnet ü Az sonraki vereceğim misallerle daha iyi anlaşılır. Şeyhülislam ibni Teymi yarhamunallahu teala der ki, sunnetü ü Terkiye umum, nasılsa umum deriyle veyahut da kıyasa umum deriyle takdim edilir ve kıyasla çatıştığı zaman kıyas batıl olur. Misal verin. Safa ve merveden sonra say yaptıktan sonra iki rakat namaz kılmak. Şafilerden bazı der ki safas, safa ve merveden sonra say yaptıktan sonra umrede veya Haç'ta, iki rakat namaz kılanıdır. Niye kıyas şuna taafa kıyasın çünkü taftan sonra da iki rakat namaz kiliyoruz. Bunu kıyasın iki rakat namaz kılınır der. Ona kıyas yaparak fırkalay yaparak. Çünkü say da taft diye isimlendiriliyor. An ya tabuhi ma. Tavaf edilmesi diye isimlendiriyor sayda. Dolayısıyla iki rekat saydan sonra namaz kılınır diyorlar bazı şafiler. Diyoruz ki biz de sünnet-ü terkiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saydan sonra iki rekat namaz kılmamış. Sahabet iki rekat namaz kılmamış. Dolayısıyla burada bir sünnet terki bir sünnet var. Peygamberin terk ettiği ve terk ettiği bir sünnet var. Sizin yaptığınız ise nedir? Kıyastır. Kıyas ile Peygamberin terki, sünnet sünneti terkiye ne olmuştur burada? Çatır çat çarpışmıştır. Dolayısıyla sünneti terki sünnetiyle kıyas çatıştığı zaman kıyas ne olur? Batıl olur. Anladınız mı? Dolayısıyla buradaki kıyas, buradaki kıyas batıldır. Başka bir misal. Peygamberin ميلadını kutla bak. Niye kutluyoruz diyorlar? Peygamberi sevdiğimizden dolayı. İşte ayet getir. Ve rahmeten lil Biz seni ancak alemler rahmet olarak gönderdik, değil mi? Diyelim. İşte peygamber sevgisi. Diyoruz ki onlara, tamam bu ayet, bu ayet Umum ifade dedi. Yani Peygamber rahmet olarak. Diğer tarafta ne vardır? Terki bir sünnet vardır. Yani peygamberin terk ettiği bir şey. O da mevlidin kutlanılmaması. Umum bir ayet veya delille terki bir sünnet, peygamberin terki olduğu zaman kim ne takdim edilir dedik? Sünneti terkiye, terki sünnet takdim edilir dedik. Bundan anladınız mı? Deminki kastettiğim kaydede. Yani umum bir ayet olduğu zaman ve terki sünnet olduğu zaman terki sünnet ne olur? Öne geçirilir. Veyahut da kıyas olduğu zaman ve terki sünnet olduğu zaman kıyas ne olur? batıl olur. Anladınız mı? Dolayısıyla bir kişi dese ki işte ya bu kaydı çok önemli arkadaşlar. Bir kişi gelse dese ki işte Allah çokça zikrettim. Allah diyor ki ya öyle dinâ Allah çokça zikrettim. Bu umum bir arkından bir ayettir değil mi? Dolayısıyla dese ki dolayısıyla biz toplanıyoruz birlikte zikir çekiyoruz. Ha ha ha hu hu bilmem ne diyeyim. Değil. değil mi? Onlara deriz ki Burada sünneti terkii terkii bir sünnet vardır. Kaydı iyi anlayın. O da nedir? Peygamber ve ashabının bu şekilde zikir çekmemesidir. Senin getirdiğin ayet ise umumdur. Umum ayet ile sünnet terkiye çatıştığı zaman ne takdim edilir, ne öne geçirilir? Sünneti sünnet terkiye öne geçirilir. Bu kaydeyi iyi anladığınız zaman bütün bidatları Allah'ın izniyle ne yaparsınız? İptal edersiniz. Anladınız mı? Bir kişi dese ki, Peygamber'e zikir, işte Allah Allah diyor ki, ''Ya eyyehüllezine aminu innallâhe ve melâiketev yusallûne alen nebî'' Allah ve melekler aleykümselam. Allah ve melekler peygambere salat getiriyorlar. Siz de salat getirin. Desek ki biz peygambere topluca Allahumme salli ala seyyidina Muhammed diye salat getirsek. Bunda bu ayeti bina bu ayeti deli getir. Ne diyeceğiz? Deriz ki ortada bir terki bir sünnet vardırız. O da nedir? Peygamber vasabını bu şekilde salat getirmemesi. Burada terki bir sünnet ile ayet ne oluyor? Umum al o ifade eden. Umum ifadeden ayet ne oluyor? Çatışıyor. Dolayısıyla ne takdim ediliyor? Sünnetidir de. Sünneti Çünkü ayetim yani toplu bir şekilde anlaşılsaydı peygamber yapardı, ashabı yapardı. Evet. Dolayısıyla bu ayetten kasıt toplu bir şekilde değil, herkes Kendine. kendi kendiliğinden kendi içinden. Şeye geldiğimiz zaman eee Mevlid kutlamaya şimdi mevlid, mevlid kutlamada iki tane mahdur var, iki tane haramlık var. Birincisi dedik bidat olması. Çünkü demin dedik ya sebep peygamber zamanında var. O da nedir? Yani insanlar mevlidi niye kutluyor Muhammed? Peygamberi sevdiğimizden dolayı değil değil mi? Bu sevgi sahabenin içinde var mı? Hayır. Var. Peki, dolayısıyla olmasına rağmen sahabe kutlamamış. Ve onların kutlamamasına bir mani var mı, bir engel var mı? Yok. Hiçbir engel yok. Engel yok, sebep de mevcut. Ona rağmen sahabe ne yapmamış? Yok, kutlamamış. kutlamamış. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu dinden olmadığından dolayı, dinden ol olmadığından dolayı kutluyorlar. Peki bir kişi dese ki, ben bundan yani ibadet değil ki bidat olsun. Çünkü bidat ne de olur? İbadet. İbadetlerde olur. Bir kişi dese ki ben yani gitmem camiye özellikle o gün camiye gitmemin sebebi ibadetten dolayı değil ki ben öylesine kutluyorum dese. Deriz, deriz ki ona cevap olarak dolayısıyla bidata girmiyorum der değil mi? Çünkü ibadet olarak yapmıyorum der. Cevap olarak deriz ki senin özellikle o gün camiye gitmenin sebebi ne? Allah'tan bir ecir bekliyor mu? Allah'tan bir sevap bekliyorsun Tabi Tabii bekliyorum yoksa camiye gitmem. Değil mi? Ha! Allah'tan bir ecir beklemen, sevap beklemen işte bir ibadettir. Çünkü ibadet ya mustahaptır ya vaciptir. Yani sevap alınan şey ya mustahaptır ya vaciptir, ya farzdır. de ondan ecir beklediğine göre bunu ya mustahaptır bu gitmen ya da farzdır. Çünkü ecir ancak bu iki şeyden beklenir. Dolayısıyla sen desen ki bu ibadet değil, desen, desen ra de demene rağmen deriz ki bundan ecir bekliyorsun mu beklemiyorsun. Adam desek ki yani meşhur ecir bekliyorum çünkü o gün, özellikle, o zaman özellikle o gün camiye gitmez veya camiye gitmez. Ecir sahabı beklediğinden dolayı camiye gidiyor. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? İbadet diye isimlendirmezsen dahil olmuş oluyor? İbadet olmuş oluyor. İbadet olmuş oluyor. Keda mevlüt kutlamanın başka bir sakıncası var o da eid, bayram olması. Bayram nedir? Şeyhülislam İbn-i diyor ki zaman ve, ve mekandan her zaman dönüp gelen zaman ve mekana eid, bayram denilir. Nasıl? Misal. Ee, işte, mevlüt kutla, işte mevlüt kutlamak. Her sene devam ediyor değil mi? Her sene geliyor. Her sene geldiğinden dolayı buna bayram deniliyor. Her sene geldiğinden ve özellikle o gün kast ediliyor. Yani özellikle o peygamberin doğum günü kast ediliyor. O zamanı kast ediliyor. Anlaşıldı mı? Mevlüt kandili kutlu olsun. Ha, özellikle o zaman kast ediliyor. misal ee, yaş günü kutlamak. Her sene döndüğünden dolayı buna bayram deniliyor. Ve özellikle senin doğum günün zamanı kast ediliyor. Özellikle o zaman. O zaman kastediliyor. Veyahut da başka misaller verin, siz verin. Ee, şey kutlamak diyelim. Başka misaller nedir? Vatan günü, ee, zafer bayramı, zafer, zafer bayramı. Zafer bayramında ne diyor? Her gün yani her sene geliyor, değil mi? Her sene. Ve özellikle o zaman kastediliyor. İşte nedir? Eylül diyelim, değil mi? Eylül bu ülke fethedilmiş. edilmiş. Özellikle o zaman kastediği ve her zaman geliyor ve özellikle o zaman kastediğinden onu buna ne biliyor Bayramdı, Bayram diye ee, isimlendiriliyor. Daha ne işte sevgililer günü. Bir tarihte sevgililer günü yapmış. Niye? O tarihte bir olay olmuş. Birisi birisini sevmiş, işte ondan gül vermiş, o tarihi, özellikle o gün, o tarih kastediliyor. Şimdi İslam'da bu dediğim her zaman döneceği ne deniliyor? Bayram, ait Aade demek dönmek. O, Arap, Türk, yani Eid, yani bayram değilsin İslam'da bayramların kendi zatı itibariyle haramdır. Hepsi. Volev ki ibadet kastetmesen dahi. İbadet kastetsen, haram üstüne ne olmuş oluyor? Haram. Bidat olmuş oluyor. Anladın mı? Şimdi maulid nedir? Her zaman döndüğü zaman ve özellikle o zaman kastedildiği zaman ait olmuş oluyor bir. İkincisi bir de o gün özellikle ibadet yapıyorlar. Ne olmuş oluyor? Hem haram hem bidat. Haram üzerine ne olmuş oluyor? Haram. Şimdi bayramların İslam'da özellikle haram olduğuna delil nedir? Ebu Davud ve Nesaide geçen Enes radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü'nü Medine geliyor ve o gün insanların iki gün bayram olduğunu görüyor. O günde yel'abûne fîhime oynuyorlar. İşte sahabeler o günde oynuyorlar. Bak ibadet etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Oynuyorlar. Allah Resulü diyor ki قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ Allah o iki günü diğer iki daha hayırlı olan iki günle değiştirdi diyor. Yani kurban bayramı ve Ramazan bayramı ile değiştirdi diyor. Onların o günde oynamasına rağmen, ibadette hiçbir alakası olmasına rağmen Allah Resulü yasaklıyor ve diyor ki: "Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı'yla e, değiştirdim." diyor. Dolayısıyla ayit yani dönen her şey zaman İslam'da haramdır. Bayram İslam'da e, bayram İslam'da haramdır. Şimdi biz size bir soru soracağım. Şimdi biz her çarşamba burada ders yapıyoruz, değil mi? Tarafta ne oluyor? Toplanıyor. Geri dönüyor, değil mi? Şimdi bu haram oldu mu? He? Oldu mu haram? Niye? Aynen. Kutla kutla Yani biz bunu ibadetle yapsak, yapmasak ibadet olsun olmasın dedik, değil bir mi? Me bir mekan şey haramdır verir. dedi. Çünkü Sabah ne yap? Oynuyordu. İbadet haramdır. Biraz biz şey oynamayım, biz burada bir de ibadet yapıyoruz. O da ilim öğreniyoruz, değil Hı. mi? Harama girdi mi şimdi? Girmedi. Niye? Çünkü başka yerde yapabiliriz. Harama girmedi. Niye? Çünkü biz özellikle Çarşamba gününü kastetmiyoruz. Hı. Vaktimiz bu, bu vakit olduğu zaman, yani öyle bir vakit geçirdi. Vaktimiz uygun olmasa ne yaparız? Perşembe günü veya pazar günü yaparız değil mi? Yani özellikle bu vaktin bir fazileti var diye bu vakti kastetmiyoruz. Bizim kastettiğimiz ilim öğrenmek. Vakit daha sonra tebaen gelmiştir. Yani ona tabi olarak gelmiştir. Kastımız ilk vakit değil, daha sonra ilimdir. Kastımız nedir? İlimdir. Daha sonra ne olmuştur? Vakit ona binaen gelmiştir. Buna göre vaktimiz münasip olması cuma günü yaparız. Cumartesi günü. Dolayısıyla bizde ilk gaye ve kast hedef nedir? Hedef vakit değildir. Ama işte o mevlid kandilinde veyahut da vatan gününde kasıt nedir? Özellikle o gündür. Bundan dolayı başka günü yapmıyorlar. Anladınız mı? Özellikle o gün olduğundan dolayı, o, özellikle o gün olduğundan dolayı işte iğide girmiş oluyor. Bayrama girmiş oluyor ve ve ee, haram olmuş oluyor. Peki size ee, öğretmenler günü veyahut da orman günü falan iğide olmuş oluyor mu, bayram olmuş oluyor mu? Oluyor, Yok olmuyor. Niye? Çünkü özellikle Niye? Çünkü orman gününde özellikle bir vakit kastetmiyorlar. diye Demişler ki biz ormanları daha iyi anmak için bir vakit belirleyelim. Yani bir olaydan dolayı orman günü olmamış. Yani Mevlid gibi peygamber doğmuş o olaydan dolayı her gün dönüyor. Şimdi orman günü bir olaydan dolayı olmamış. Adamlar demiş ki biz ormanları muhafaza etmek için, insanları anlatmak için bir gün belirleyelim. Değil mi? O günde şu. Kasıtların ne ilk hedefleri? İnsanlara ormanları anlatmak. Değil mi? Daha sonra vakitini ne yapmışlar? Bir vakit belirlemişler. Daha sonra olmuş. Dolayısıyla orman günü misal iyiden girmiyor. Yani bayrama girmiyor. Ama belki kafirlere benzemeden dolayı haram olabilir. O başka. Ama bizim burada konuştuğumuz nedir? Bayram günü. Misal. Başka misal vereyim. Ee, öğretmenler günü. Öğretmenler günü ne yapmışlar? Öğretmeni almak için bir gün yapmışlar. Ama kasıtları ne öğretmeni? Almak. Yani özellikle o vakiti kasıt etmemişler. Aynı orman gibi. Kasıtları öğretmenleri daha iyi almak. Ama şöyle olsaydı misal herhangi bir, bir zamanda bir vakitte bir öğretmen diğer bir öğretmenle olay oldu işte öğretmene zulüm ettiler buna binaen özellikle o gün öğretmenler günü yapmışlar o vakıaya binaen ne olur o zaman o gün kastedildiğinden dolayı hedef ilk o gün vakit kastedildiğinde bayrama girmiş olur ama burada <gülüyor> ne yapıyorlar özellikle o gün kastetmiyorlar diyorlar ki öğretmenleri daha iyi almak için bir gün belirleyelim bir vakiyeden dolayı değil bir olaydan dolayı olmamıştı. Bir gün belirli, o da tüveyi akustus diyelim, o gün biz öğretmenler günü yapalım, bakıyoruz bunların ilk hedefi ne öğretmenleri anma değil mi? Daha sonra bir vakit verir, dolayısıyla bayrama girmiş olmuyor ama diğer taraftan misal ee, işte vatanı, ee, zafer bayramı ne olmuş oluyor özellikle o günde zafer kazanılmış. o olaydan dolayı o vakti ve bayram yapmışlar, ilk hedef o vakittir o zaman ne olmuş oluyor? Bayrama girmiş oluyor. Anladınız mı? kaydı? Orada tarih mi önemli, gün önemli? Bazı günlere denk geliyor mesela, bazı geliyor. Bazı i̇şte o, orada işte tarih önemli. Özellikle o tarihi kastediyorlar adamlar. Özellikle o tarihi kastettiğinden dolayı bayram olmuş oluyor, varam olmuş oluyor. Dolayısıyla İbn-i ediyor Zaman ve mekandan dönün ve özellikle o zaman veya o mekan kastedildiği zaman. Mekana misal. Diyelim ki biz her çarşamba özellikle bu mekanda toplanacağız. Kastımız nedir? Özel, misal diyorum. Özellikle bu, vakit, yani bu mekan, bu mekan olmasa başka yer olmaz. Ne olmuş oluyor? Bayrama girmiş oluyor, mahram olmuş oluyor. Çünkü sen burada özellik gördüğüne göre burada bir fazilet bekliyorsun. Ama yok, yani hedefimiz ilimse, bura münasip olduğundan dolayı o zaman bayrama ne olmuş? Bayrama girmez. Anladınız mı? Başka bir misal ee, verelim. Teberruk, bereket aramak. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesiyle, işte saçıyla, tükürüğüyle bereket aramak nedir? Caizdir. Evet, evet. sün, sahih sünnette geçiyor e, Esma bin Tebbi Bekran hadisinde olduğu gibi. Peygamberin elbisesini hastalara giydiriyorlardı ki bereketlensin diye. Bu caizdir. Anlaşıldı mı? Bir kişi gelse ki dese ki dolayısıyla salih insanların elbisesiyle sakalıyla, saçıyla berekat aramak da caizdir dese. Kıyas yapsa. Peygamber nasıl yani peygamber salih olduğundan dolayı insanlar bereket arıyordu. Yani, bu insan da salih bundan da bereket al alabilirim diye kıyas yapsa Olur mu? Caiz olur mu? Deriz ki ortada bir terki bir sünnet vardır. O da nedir? Pe sahabe, peygamberin vefatından sonra ümmetin en hayırlısı olan Ebu Bekir ve Ömer ve Osman'dan bereket aramamışlardı. Sağ olduğunda var ama öldükten sonra yok. Yok peygamberde yapıyorlar. Tamam, peygamber ama sağ... peygamber vefat ettikten ha. sonra diğer insanlara yapmamışlar. Ebu, Ebu Bekir yok. ve Osman'a yapmamışlar. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu kime hastır? Peygambere hastır. Peygambere hastır. Ama sahabe sağ olduğu zaman Şimdi gidip. E şimdi bilsek sakalı, gerçek sakalı bilsek şey deriz ama bilmiyoruz. Herkes bir sakal diyor, nereden çıktı o? Anladın mı? Bilsek yani. yani işte İmam yani Ahmet yapıyordu mesela. Ama yalan ne yapayız değil mi? Yani bilmediğimize göre şey demeyiz, Aynen. biz bilmiyoruz. Topkapı sakayı demeyiz. Her camide şu peygamberimiz alarsın sakal eriyiz ama. Kabul etmeyiz. Kabul etmeyiz. Çünkü delil... Yalan da diyemezsin. Ya, şey, yani, delil olması için... Hayır yalan diyemezsin. Espatlar var mesela Hazreti Ahmet Hoca ordanası. Yani yani, şu anki konu onun hakik olup olmaması değil. O başka bir konu. Konumuz başka şey. Yani O başka bir konu. Benim şu an demek istediğim, yani sahabe sadece kime yapmış? Peygamber'e yapmış. Daha sonra ümmetin en hayırlısı olan Ebu Bekir'e, Ömer'e, yapmamışlar değil mi? Bir başka sahabe. Burada ne oluyor? Var. Terki bir sünnet var. Yani sahabe bunu diğer sahabelerde terk etmişti. Evet. Senin yaptığın ise nedir? Kıyastır. Terki sünnet ile kıyas çatıştığı zaman ne oluyor? Kıyas evet. batıl olmuş oluyor. Anladınız mı evet. misalın? Başka bir misal verelim. İlahiler. Şimdi ilahiye bakıyoruz. İnsanlar ilahi iki sebepten dolayı yapar. Ya ki bu bunu ibadet olarak görürler. Değil mi? İlahi söyler bundan bir ecir bekler. Biz sofiler öyle yapıyor yani bağırarak çağırarak ilahi evet. söylüyor. Ecir bekliyor. Bu ne olmuş oluyor? Bidat olmuş oluyor. İkincisi diğer insanlar da e, ibadetten dolayı yapmıyor. Ama insanları İslam'a davet etmek için yapıyor cihatçıların gibi ilahilerle, enerşit, neşitlerle ne yapıyorlar? Cihata davet ediyorlar değil mi? Görüyorsun işte böyle falan. Evet. Güzel güzel ne yapıyorlar? Cihata davet ediyor. Bazı insanlar İslam'a davet ediyor. İşte böyle ilahilerle. Anlaşıldı mı? Şimdi bakıyoruz. Bu sebep peygamber zamanında var mı? Yani İslam'a davet etme sebebi. Şüphesiz var onlar da İslam'a davet ediyordu. Peki bir mani var mı? Bir engel var mı onların şiir söylemende? Evet. Şiirle İslam'a davet etmekten veyahut da böyle ilahilerle İslam'a davet etmiyor, bir engelleri var mı? Çünkü o zaman da ilahi falan vardı, Ya söyleyebilirlerdi, onların da dili var değil mi? Bir engel var mı? Yok. Bununla rağmen peygamber ve ne yapmamış? İlahilerle insanları İslam'a davet etmemişler. Dolayısıyla anlıyoruz ki bunun Sünneti i terkiye. bunun İslam'dan olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla bunu terk etmek sünnettir. Bunu yapmak, bunlarla, ilahilerle, neşitlerle İslam'a davet etmek nedir? Bidat olduğunu anlıyoruz, anlaşıldı mı? Başka bir misal verelim. Kafirleri boykot etmek, mallarını boykot etmek, Yahudileri ve Hristiyanlar Bir insan dese ki ben boykot ediyorum yani ibadetten dolayı yapmıyorum, canım ısınmıyor, ona bir şey diyemeyiz. Değil mi? Biz kendim bilir deriz. Bir insan dese ki boykot bekliyorum, herkes boykot yapması gerekir, bunda da bir ecir var. Çünkü boykot yapanlar bunun için yapıyor, insanlara mail yolluyorlar. Niye çünkü? Ondan bir sevap bekliyorlar değil mi? Şimdi bakıyoruz, bu sebep, boykot sebebi niye insanlar boykot ediyor? Çünkü kafiler oldun diye Müslümanlara zulüm ediyorlar diye değil mi? Yahudiler diye. Bu sebep peygamber zamanında var mı? Var. O zaman da Yahudiler peygambere zulme diyorlardı. Onu zehirlemeye çalıştılar hatta. Değil mi? Bir mani var mı peygamberin boykot etmemesine bir mani var, var mı? Yok o da de, de, de diyebilirdi ki ben ticaret etmeyeceğim bunlarla. Mani yok sebep var. Ona rağmen peygamber ne yapmamış? Boykot etmemiş. etmemiş. Bilakis ticaret etmiş. Elbiselerin çoğu Şam'dan Hristiyanlardan geliyordu peygamberin. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi vefat ettiği zaman zırhı Yahudi'de rehin idi yani parasını verememiş demiş ki şu zırhımı al daha sonra paramı verince zırhımı geri alırım rehin diyorlar ona. Yani Peygamber ondan bir şey istemiş parası olmadığından dolayı zırhını vermiş. Yani Yahudiler ticaret yapmış. Zırh ne var? Zırh, harnas. Yani Peygamber sallallahu aleyhi yani boykot etmemiş. Anlıyoruz ki bunun boykot etmemesinin İslam'dan olmadığından dolayı anlıyoruz. Çünkü sebep var. Mani de yok. Ona rağmen peygamber yapmamış. Dolayısıyla biz yaptığımız zaman ne olmuş oluyor? Bidata, <gülüyor> Bidata girmiş oluyor. Anlaşıldı mı bu kaydeler? <gülüyor> Tenbih. Şu tenbihe iyi dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyine uymak lazım. Sünnetine uymak lazım değil mi? Bu istersen bu sünnetine zahiri bir sünnet olsun. Yani peygamber nasıl namaz kılıyorsa biz de öyle namaz. Nasıl tahaf etmiş sol, sol elini sol koluna doğru Kabe'ye şey etmiş değil mi? Sola doğru tahaf etmiş. Yani Kâbe sonunda kalmış. Hı. Dolayısıyla biz sağımızda yapsak sağ daha bereket ne olmuş olur? Bidat. Bidat olmuş olur. Keda peygamberin nasıl ki bu zahirde dış görünüşte peygambere uymak gerekiyorsa dış ibadetlerde batini niyetlerde de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak gerekir Ne gibi? Şimdi birisi desek ki bidatçılardan birisi gelsek özellikle kabire gidip dua etmek kendin için caizdir desem. Delinin nedir diye desek ki diyorlar Desetü Müslüm ile geçen Süleyman bin Burayr'ın hadisinde Allah Resulü diyor ki işte biriniz kabreye girdiği zaman "Esselamu aleykum ehle diyari e min al-mu'minin ve'l-muslimin ve inna inshallahuta'ala bikum Lahikun. Neselullah lana ve lekum al-af." İşte "Esselamu aleykum ey yatan müminler. İşte e neselullah lana biz de inşallah size kavuşacağız. Neselullah bizi bize ve size afiyet istiyoruz Allah'tan istiyoruz." Diyor ki bak bize Dolayısıyla kendine ne yapmış oluyorsun? Dua etmiş oluyorsun. Dolayısıyla özellikle türbelere gidip, kabirlere gidip kendine dua etmek caizdir diye bu hadisi getirse nasıl cevap vereceksiniz? Diyeceğiz ki ona. Peygamber sallallahu nasıl ki dışta Peygamber uyumak gerekir? Kedalik niyetle de peygambere uyulması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabire gittiği zaman özellikle kendisine dua etme niyetiyle mi gitti? Hayır. Bilalikis oradaki insanlara Ha, kendisini ölüme hatırlatmak için gitti. Ve oradaki insanlara dua etmek için gitti. Daha sonra kendisine dua tebean gelmiştir. Yani ilk hedef nedir? Ölümü hatırlamak. Yani orada dua değildir ilk hedef. Daha sonra kendisine dua tebean gelmiş. Yani ona binaen gelmiştir. Ona demek ki anlattığım başka bir bayramda olduğum bir şey geliyor. Yani peygamber ilk hedefi gidip ben özellikle orada dua edeyim diye olmamış. Hedefi nedir? Orada ölümü hatırlamak. Ama git, orada olduktan sonra gitmişken bir de kendisine hem ordakile hem de kendisine dua etmiştir. O tebeal, ona binaen gelmişti ama ilk hedef nedir? Ölümü hatırlamak. Anladın mı? Biz de diyoruz ki sen ise ne yapıyorsun? İlk hedefi ne yapıyorsun? Dua. Kendine dua etmişsin. Dolayısıyla peygamberin niyetine uymuş olmuyorsun ve bidat'a bidat'a girmiş oluyorsun. Anladın mı? Nasıl ki dış görünüşte peygamber uymak gerekiyorsa niyetle de peygambere uymak gerekiyor. Başka bir insan. Bunlar özel önemli kaydeler. Dikkat edin. Şimdi birisi ee, hadiste geçen Ömer ibn Khattab hacı'ya gittiğinde bazı insanların özellikle Peygamber bir yerde kıldığını, namaz kıldığını görüyorlar. Soruyor bu ne? Diyorlar ki onlar Peygamber'in namaz kıldığı yerde kılıyorlar. Ömer radıyallahu anh yasaklıyor ve diyor ki sizden öncekilerin helak olmasının sebebi Peygamberlerin eserlerini aradığından dolayı helak oldular diyor ve yasaklıyor onları. Şimdi Ömer radıyallahu anh ilminden dolayı hemen anlıyor. Çünkü niye? Peygamber sallallahu anh oradan giderken oraya rast gelmiş, oradan inmiş, orada namaz kılmış. Özellikle o mekanı kastetmemiş. oraya Yolda oraya has geldiğinden dolayı ne yapmış? Orada inmiş, orada namaz kılmış. Özellikle oraya gidip namaz kılanlar ise? Özellikle oraya gidiyorlar. Dolayısıyla niyetle de peygamberin niyetine uymuş olmuyorlar. Dolayısıyla ne, ne olmuş oluyor? Bidata girmiş oluyor. Dolayısıyla o amir burada ne yapıyor onları? Yasaklıyor. Anladınız mı? Peygamberin dolayısıyla ama bilsek ki peygamber özellikle, mesela özellikle mescitte ne yapıyor? Direklerde durardı direğin altına. Özellikle orada namaz kıldığını bilsek o mekana o zaman deriz kıl. Özellikle orada namaz kıl. Ama peygamber özellikle değil de ne yap, ne demiş rastgele bir yerde namaz kılmış desek sen de rastgele deydi de özellikle oraya gidip namaz kılarsan ne yapmış olursun? Gide. Peygamberin niyetine uym uymamış olursun ve burada ne yapmış olursun? Bidata girmiş olursun. Anladınız mı? Hayatımullah. Evet. Başka bir şey başka bir şey önemli bir şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devam etmediği şeyleri sen devam edersen bidate girmiş olursun. Nasıl? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok nadiren nafile namazları cemaatle kılmış. Hadiste geçti gibi değil mi? Çok nadiren, çok az. Se çok az yapmış. Dolayısıyla senin nadiren bunu yapmanda bir beis yok. Yoktur. Ama her zaman nafileleri cemaatle kılarsan ne yapmış olursun? Bidate girmiş olursun. binin dediği gibi. Anladınız mı? Şöyle bir soru sorarsanız, peki Mesut İstift, tekbirinde, i̇ftitah tekbirinde, iftita tekbirinde biz ne okuyoruz? Subhanak Allahu. Başka dualar da var. Allah <gülüyor> mebaret beyini ve beyna hataya, ekmebaret beyine müşrik olmak. Değil mi? Peygamber bazen bunu okumuş, bazen diğerini okumuş. Peki biz her zaman ne okuyoruz? Bidata girmiş oluyor muyuz? Değil mi? Evet, Dolayısıyla bu deminki göre ne olmuş oluyor. Biz anladınız mı yani cevap soruyorum? Dolayısıyla bidata girmiş oluyoruz, evet. değil mi? Evet. Cevap olarak deriz ki, hayır, bu bidat değil deriz. Çünkü Hangisinin peygamberin daha fazla yaptı, söylediğini, hangisi daha fazla şey, az söylediğini bilmiyoruz. Geçmiyoruz o hadiste. Anlaşıldı mı? Yani, peygamber onu da de demiş, onu da de demiş diyor. Ama şunu az derdi, çok az derdi, diğerini daha çok derdi diye geçmiyor hadislerdi. İkisini de demiş. Dolayısıyla burada birisine devam etmekle biri beyiz, bir beis yok. Ama bilseydik ki peygamber bunu çok az diyordu. Değil mi? Çok nadiren diyordu hadiste geçseydik. Bu nadiren dedi, biz hep deseydik o zaman bidata girmiş olur. Ama bunu biz ne yapıyoruz bilmiyoruz bunu. Dolayısıyla bilmediğimiz şeyde insan bir data girmez Şatıbi'nin Şatıbi dediği gibi. Alâ kulla Konu buradan nereye geldi? Konu ta hani Ebubekir demişti ki, Peygamberin yapmadığı şeyden ben nasıl yapabilirim? Dolayısıyla bu sözde ne, ne olmuş oluyor? Sünnet-i terkiye delil olmuş oluyor. Ama daha sonradan Kur'an'ı cem ediyorlar. Niye? Çünkü demin de anlattığım gibi niye cem ediyorlar? Sebep ne? Kur'an'ın yok olacağından korktuğundan dolayı değil mi? Peki bu sebep Peygamber hayattayken var mıydı? Yok çünkü Kur'an peygamber yanındaydı, Kur'an yok olmasın. Sebep yok, daha sonra den sebep bulunmuş onu yapmak nedir? Caizdir. Buna da masalif-ı mürsele deniliyor. Dolayısıyla bakın kardeşler, sebep peygamber zamanında yoksa, daha sonra bulunduysa onu yapmak caiz. Ve hatta sebep varsa, ama bir mani varsa, o mani bizim zamanımızda kalktığı zaman onu yapmak caiz. Misal mikrofon, niye insanlara e, mikrofon kullanıyoruz? İnsanlar duysun diye değil mi? Bu sebep peygamberin zamanında var mı? Var, insanlar duysun diyor, o, o, o sebep de var. Ama peygamberin zamanında bir mani var mikrofon kullanmayı. O da nedir? yok Mikrofonun icat <gülüyor> edilmemesi. ha Bu mani şimdi nedir? Kalkmıştır. Dolayısıyla bizim yapmamız caizdir. caizdir. Anlaşıldı mı? İki şey, sebep ve mali Sebep bulunmazsa, daha sonra sebep bulunursa nedir? Nedir? Ca caizdir. Misal, teravih namazı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılıyor, daha sonra bıraktı. Değil mi? Niye, niye bıraktı sebebi? Farz olmasın diye. Daha sonra peygamber vefat ettikten sonra bu sebep ne olmuş oluyor? Kalkmış oluyor. Bu mani affen. Yani bu, bu sebep. Sahi bu sebep. Ne olmuş oluyor ortadan? Affen bu mani diyoruz buna. Mani. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye teravih özellikle cemaatte kılın? Bir mani var. O da nedir? Farz olmasın diye. Bu mani daha sonradan ortadan kalkıyor. Çünkü peygamber vefat etti. Kimse farz kılınamaz. Daha. Doğrusu bizim yapmamız nedir? Caizdir. Cahiz. Anlaşıldı mı kaykay? Tamamdır. Kay? No. Şimdi kimi Cami, camilerde mikrofonla ee, namaz konuyor ama ee, Muheddin imamın arkasından da tekrar diyor Allah-u Aleyküm. Evet. Mikrofondan da ölüyor aslında. Şimdi o bidata giriyor mu girmiyor mu? Şimdi ee, eğer duyuluyorsa ona rağmen yapılıyorsa bidata girer. Yani mesela Mecid-i Haram'da? mecid Haram'da, Haram'da değil. mecid Haram'da sebep var. Orada duyuluyor ama. Duyulmuyor. Aynen. Ben özellikle onu hopleti yaptım. Bu De tür yani. şeyden dolayı. Cumalarda veya şeyde insanlar uzaklarda kılıyor. Kardeş, aynı Yok, aynı aporlörde değil. Dinle beni. İnsanlar hem haramda kılıyor hem de uzaklarda kılıyor. Şimdi bazen aporlörler şey, uzaklardaki apoloyu, şey, imamın şehitliğini duymuyor. Ta uzakta kılınan o. Ta uzak caddelerde kılınıyor onlar. Anlaşıldı mı? İmamın söylediğini duyulmuyor. Ancak ikinci sefer, müezzinin dediği zaman duyuyorlar. Ben bunu özellikle o, opleti yaptım. Cumalarda da böyle teraviyelerde çok uzun saflar olduğundan dolayı, haram dışında olduğundan dolayı bazı iman duyulmuyor. Tamam. Çok şey mikrofonlar orada mı? Amca kimi duyuyorlar? Vaizini duyuyorlar. Ondan dolayı bir faydası Ama, var yani. O, o, tamam. O, tamam. Tamam, tamam. Ama desek ki yok bu sebep yok desek ona rağmen yapıyorlar. O zaman tabii ki bir girmiş olur. Anlaşıldı mı? Tabii. Bu kaydeler o çok önemli kaydeler. <gülüyor> Neyden aldık bunu? İşte keyfe ef'alu emren lem yef'ale'r rasul. Yani peygamber yapmadığı şey ben nasıl yapayım? Bak, hemen hemen Ebubekir orada anlıyor. Daha sonradan işte sebep bulunduğundan dolayı peygamber zamanda sebep yok ama kendi zamanda sebep vuku bulmuş. Peygamber Ebu Bekir ne yapıyor? Cem ediyor. Buna ne deniyor? Maslahat deniyor. Masalihun mursele deniliyor. Anlaşıldı mı? Abi biz, biz şimdi her akşam teravi kıldığımız zaman bidata giriyor değil mi? Her teraviye gittiğimiz zaman. Ama faiz olmasa şey olmuyor ki yani. Ayrıca düşünürsen, düşünürsen mühmesin. Hayır afer düşünsene. Niye terapi, bidata giriyor? O zaman sen bir şey yapmış oluyorsun yani. Farz olmayan bir şey. Sen hep hepsini yapmış oluyorsun. Tamam da yok. Yok şimdi. Yani. Yani. Peygamber yani. sallallahu aleyhi ve sellem niye niye şey etti? Bir dakika. Evet. niye teravi cemaatle kılmayı terk etti. İnsanda insanda farz olduğunu zannetti. Farz olurdu. Yok zannetmesin değil. O değil. Çünkü peygamberin her sürekli yaptığı şey farz kılınıyordu ümmetine. Hayır. Anladın mı? Korktu ki bu da teravih de insanlara farz kılınacak diye korktu. Hayır. Terk etti. Peygambere bu sebep var değil mi? Yani eee sebep midir diyoruzun? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Korktuğundan dolayı Yapmadım. yapmadı. Bir mani var burada. Peygamber vefat ettikten sonra bu korku ortada var mı daha? Yok, yok çünkü artık farz kılınamaz. Vahiy bitti. Hayır. Hayır, o zaman bizim yapmamız nedir? Mani ortadan kalkmış oluyor. Bizim cemaatle kılmamız nedir? Sünnettir. Anlaşıldı mı? Yani hepsine kılmadığı bir şey yok yani. Yok, sünnettir. Çünkü Peygamber niye cemaatle kılmamış? Korktuğundan dolayı bir mani var. O mani daha sonradan ortadan ne yapıyor? Kalkıyor çünkü Peygamber vefat ettikten sonra vahiy ne oluyor? Kesilmiş. Daha harç kılınabilir mi insanlar? Kılınmaz. Bit. Aynı mikrofon gibi. Peygamber zamanda bir mani var. O da icat edilmemiş. Şimdi şu an bu mani nedir? Ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bizim kullanmamız caizdir. Anlaşıldı mı? Tamam. <gülüyor> Devam ediyoruz. Ebu Bekir <gülüyor> radıyallahu anhunun anuhunun üçüncü, üçüncü noktası. Bir, ikiyi zikrettik. işte. Kur'an'ın cem etmesi üçüncü nokta. İsra ve Miraç. Miraç ve İsra olayı. Bukhari ve Müslim'de geçen Enes'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Mekke'den Beyt-ül Makdis'e Buna İsra deniliyor. Daha sonra Beyt-ül Makdis'den yedi kat semaya çıkartıldı. Buna da miyajdın. Ta ki kalemlerin, yazılan kalemlerin sesini duydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bu olaydan dolayı birçok insan dinden dönmüştür, murtet olmuştur. Birçok Niye? Çünkü nasıl olur da bir gün hemen gidiyor, aynı günde geri, geri geliyor ta yedi kat semada. Onu tasdik etmediler ve bir bazı insanlar e, bazı insanlar dinden döndü. Allahu Teala diyor ki ve ma araynaka illa sana gösterdiğimiz o rüya gösteriş insanlara fitne olarak yaptık. Yani Allah her o cenneti gösterilmesi, cenneti gösterilmesi, yedi kat semayı Allah Allah diyor biz onu biz sana bunu bu olayı fitne yaptık diyor insanlara. Katade ve Hasan Basri diyor ki işte bu o ayet nedir? Neye delildir? Bazı insanların dinden çıktığına delildir. Murtet olduğunu. Çünkü peygamberi tasdik etmediler. Nasıl olur da Lissa iki saniye daha geliyor halen aynı günde geri geliyor. İnsanların bazıları murtet oluyor. Mekke müşrikleri Ebu Bekir'e geliyor ve diyor anlatıyorlar, Muhammed böyle diyormuş, arkadaşım böyle diyor. Allah Ebu Bekir radıyallahu anh de diyor ki ''İnkâne kâlehu fıkatsa da eğer Muhammed bunu dediyse sadık doğru söylemiştir.'' Diyor ki ''Etusabdikuhu'' doğru, Doğruluyor musun? Onu doğruluyor. Ebu Bekir diyor ki: "O saddıquhu bihaberis sema'i, bi semai ve sema'i sabah ve mesâ ve keyfe la usaddıqu bi misli hâz?" "Yürdü, göklerin haberine geldiğini ona ben tasdik ediyorum. Bunu nasıl tasdik etmeyin? Bunu nasıl ee, tasdik etmeyin? diyor. Buradaki anlamı şununla Ebu Bekir fazileti. Allah Resulü ne dediyse duydum ve duydum ve itaat ettim demez. Müslümanın vasfı da budur. Allah diyor ki: "Fele Rabbik, Rabbine yemin olsun ki" kendisine yemin ediyor. Ve bu Kur'an'da tek ayet kendisine yemin ettiği. Fela Rabbika la yu'minun etmiş olamazlar hatta muhakkimuke fima şicara beynehum kendi aralarında bizim akıl insanlar kendi aralarında bir anlaşmasına düştün de seni hakem kılmadıkları müddetçe iman etmiş olamazlar bu yetiyor mu yetmiyor semelayetu fi anfusihim haraca Daha sonra senin hüküm verdiğine kalplerinde hiçbir kötülük hissetmedikleri müddetçe iman etmiş olmazlar daha ve sallimu teslim olmadığı müddetçe onlar iman etmiş olamazlar bir insan insan tamam, Allah Rasulü'nün hükmünü ben kabul ediyorum, yani Allah Rasulü'nün hükümüne göre hüküm yaparım dese ama kalbinden bunda bir buğz etse, bunu kötülese, bunu kerih görse ne olur? Kafir olmuş olur, kerih gör. allah Teala diyor ki, دَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ma اَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَقَ اَعْمَالَهُمْ İşte onlar Allah'ın indirdiğini kerih gördüler, kötü gördüler, Allah'ın hükümlerini kötü gördüler, Allah da onların bütün amellerini boşa çevirir. Dolayısıyla Allah ve Resulü'nün hükmünü buğzetmek, kötü görmek, bu zaman da olmaz demek. Yani kerih görmek insanı ne yapar? Dinden çıkarır. Anlaşıldı mı? Allah der ki: "E fe hukmen cahiliyeti yebuğun ve min Allahi li yuqinun." Cahiliye hükümleri mi istiyorlar? Kesin olarak bilenler için Allah'ın hükmünden daha güzel hüküm nedir? diyor anlatıyor. Dolayısıyla Müslüman'a gelen vazifesi nedir? Duydum ve itaat ettim ve kalbinde hiçbir şey bulunmamasıdır. Ala kullihal, Ala kullihal. Buradaki kastedilen maksud, hidayet Allah-u Teala'nın istediği kişiler olur. Allah bu beker hidayete erdirmiş. Diğer taraftan daha sonra da Müslüman olup dinden çıkan insanlar olmuştur. Yani bu Allah-u Teala'nın insanlara bir seçme. Allah istediğini şeydir. Bundan dolayı bazı insanlar diğer insanları hidayete erdirmek için İslam'a davet etmek için bir sürü vesilelere başvuruyorlar. İşte İslam'ı kötü göstermemek için güya sakalını kesiyorlar değil mi? İnsanlar şeyitmesin etmesin diyor. İşte bazı İslam'ın bazı şeylerin işte İslam'da recim yokmuş gibi gösteriyorlar güya. El kesme yokmuş gibi hırsızın falan güya gösterin Bunların hepsi bidat ve dalalet ve sapıklıktır. Sen yapsan da yapmasan da, göstersen de göstermesen de hidayet Allah-u Teala'nın istediği şahsılarda olur. Anlaşıldı mı? Birçok insan sakalsız ama hidayet eder mi? Bir diğer taraftan adam sakallı, yok şifaran giymiş. Adam onun sayesinde hidayet. Hidayet ediyor. dolayısıyla hepsi Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın ee, elindedir. Şeyh İslam İbn Taymiyyah (rahimehullahü teala diyor ki, diyor ki senin yapman gereken diyor davet etme. Onun kabul etmesi, etmemesi senin elinde değil. Sana görev, görev senin değildir diyor. Eğer kabul etmediyse bu senden dolayı değil bilakis o kendi günahından dolayı kabul etmiyordur der. Dolayısıyla sana göre nedir? Ancak davet etmedir diyor. Allahu Teala diyor ki Allah isteseydi bütün insanlara hidayet erdirirdi. Ama nedir? Allah'ın bir hikmeti vardır. Bazı insanlar kafir, bazı insanlar Müslüman. Ama senin bunu sır onları Müslüman etmek için işte bir sürü vesileler işte İşte temsiliyat diyorlar ona. Nedir Türkçesi? Oynuyorlar ya böyle. Tiyatr. Tiyatro işte. tiyatroyla ile adam İslam'a davet ediyorlar. Tiyatrı bilme Filistin, işte Filistin tiyatrı, ıstaş atıyorum. Bunların hepsi nedir? bidattır dalalettir. Veyahut da ilahilerde İslam'a davet bunlar Bunların hepsi nedir? Dalalettir. Veyahut da milyar dolarla İslam'a davet insanlar gelsin diye. İnsanların kalbi senin elinde değil. Seni yapan açıkça Allah Resulü'nün yaptığı gibi, Saben yaptığı gibi açıkça ee, açıkça İslam'a davet etmen. Şimdi şuna da dikkat etmen gerekir. Önemli olan senin elinde bulunan Müslümanları, önemli olan ilk etapta önemli olan bu Müslümanlardır. Anlaşıldı mı? İlk etapta önemli olan Müslüman, dolayısıyla ilk etapta Müslümanların hidayeti bulmasına uğraşman gerekir. Bunu bırakıp da gidip kafirlerle, mafillerle uğraşırsa ne olur? İlk etapı yapmamış olursun. Bunun delili de, Ali <gülüyor> radıyallahu teala anhu, kavarişle savaşta zaman ne yaptı? Kafirlerle savaşmayı durdurdu. İlk önce ne yaptı? Xavarisle savaş. Anlaşıldı mı? Niye? Çünkü ilk önce içi bir düzenleyelim. İlk önce insanlara bir terbiye edelim, içi bir düzenleyelim. Daha sonra dışarlara gideriz. Dolayısıyla bazı insanlar ne yapıyor? Yani güya kafirleri şehit etmek için işte güzel göstermek için falan veya da bidat ehliyle misal, bidat ehliyle konuşuyor. Belki diğer güzel konuşuyor, şey diyor. Onun iyiliklerini zikrediyorum misal, değil mi? Ama diğer taraftan. Müslümanların aldanmasına göz yumur. Çünkü Müslümanlar sen bidat elin güzelliğini zikrettiğin zaman, ona iyi konuştuğun zaman güzellik yanındaki duyan insanlar ne olacak? Ya bu adam da iyiymiş aslında hatası bunun fazla yok. Ha, i̇yisini alırız kötüsünü zikret. Bak, hatta ölüyor bile bazı taraflarında. Ne yapmış oluyor? Onu hidayete çekeceğim diye diğer taraftan kendi insanlarının dalalet ve sapıklığa sürüklemesine yol açmış oluyorsun. Bu ise Peygamber Vasabının metodundan değildir. Peygamberimiz Allah ve Rasulü ve ashabı ilk önce insanların kendi insanların kendi Müslümanların hidayete girmesine bakmıştır. Bundan dolayı Ali radıyallahu anh ilk önce kimle uğraşmıştır? Hariciler. Buna inen İbn Ubeyre rahimehullah teala diyor ki bunda ne vardır diyor. Bu kıssada Ali radıyallahu demek ki kıssasında diyor ki diyor ki sermayeyi kazan sermaye kazanmaktan önce gelir diyor. Anlaşıldı mı? Sermayenin yene kendi insanların kazanmak ne? İşte bidat ehlini kazanmak kâfir ama diyor sermaye her zaman sermayeye bakman, Sermaye önce gelir diyor. Sen şimdi bir date'e gideni idaat ben için onun güzelliklerini anlatacağım. Bak sen iyisin. Sen çok güzel konuşacaksın. Diğer taraftan ben mesela diğer taraftan benim talebelerden olacak. Ya bu adam onu ödüyor. Bu demek ki iyidir. Bu adama aldanacaklar. Mecit bunun iyi bir kötülüğü var. O da zaten bir hatası var. O da büyük, fakat o kadar problem değil derler. onu o adamdan almaya bakarlar. Ne yapmış oluyor? Bu bu insan işte güzelliği anlatın. Kazanmak için ne yapmış? Şöyle sermaye, kazanmayı sermayeye takdim etmiş oluyor. Halbuki İslam'da önce sermaye daha sonra, daha sonra nedir? Daha sonra kazanmadır. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla insanların hidayetinden kimse, kimse sorumlu değildir seni yapacağın İslam'ı olduğu gibi anlatmaktır. Dördüncü nokta. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu fazilet bakımından bütün sahabeyi geçmiştir. Termezi Nevaitü'l-Usul isimli kitabında Bekr bin Abdullah'tan şunu rivayet eder. Bekr bin Abdullah der ki: "Ma faḍala Ebû Bekr en sahâbeti Rasûlillâh bî salâtin ve lâ bi savmın ve lâkin bi şey'in veqira fî kalbih." Ebû Bekir insanların ne namazla ne de abdestle geçmedi. Bilakis kalbine konulan bir şeyle geçti. O da nedir? İhlas ve ihlas ve niyetle geçti. Ebû Bekir radıyallahu te'ala anh ihlaslıydı. Niyeti saf safi idi. Niyeti ihlaslıydı. Şeyhülislam İslam İbn Teymi'nin de zikrettiğim Bekr bin Abdullah'ın sözünü ee, Ebu Bekir bin Ayş'tan rivayet eder. Değil ki Ebu Bekir bin Ayş'ın oğlu Derder. Bekir bin Abdullah değil. Dolayısıyla önemli olan her her şeyden önemli olan nedir? İnsanın niyetidir. İnsanın kalbidir. Bundan dolayı Allah arasını ne diyor? İnnamal amel bi'n-niyet. Bütün ameller niyet ile yapılır ve ve herkesin yaptığı niyetine göredir. Her şeyi herkesin niyetine göre şey vardır. Ebu Hureyre de radıyallahu anh der ki kalp kraldır. Azalar ise kralın nedir? askerleridir. Kral ne yaparsa, azalar ne yapar? Neyi emrederse, azalar onu emreder. Geldi Müslimde geçen Ebû Reyre'nin hadisinde Allah Resulü diyor ki: "İnna ila Allah sizin suretlerinize, cisimlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize, kalplerinize bakar. Bundan dolayı kardeşler, yani insanın faziletli olmak için insan ihlaslı olması gerekir. İnsan her şey yaptığını Allah için, Allah için yapması gerekir. Buna binaen Şeyhülislam İbn-i Teymiye Ebu Bekir anhü, ve Ömer'in ibadetler hakkında konuştuğunda der ki Ebu Bekir'in ibadeti daha fazla, de, daha fazla değil de daha eftaldı der, daha üstündü der. Niye? Bak niyetinden dolayı, Ebu niyetinden dolayı. Çünkü Ebu Bekir, çünkü Ömer'in ibadeti münafese, yarışma bağından yapardı. Yani Ebu Bekir şu kadar mı şekli? Ben daha fazla vereyim. Ali Buk Bu güzel bir şey, iyilikle yarışmak. Bu güzel ama ondan daha güzel olan şey yarışmadan, öyle direkt mi vermem? Anlaşıldı mı? Ebu Bekir işte yarışmadan yapardı. Ömer radıyallahu ne yapardı? Yarışarak yapardı. Hatta sadaka verdiğinde Ömer diyor sadaka ve malının yarısını veriyor. Diyor ki artık beni kimse geçemez diye yarısını veriyor. Olabilir alakulayla yarısını veriyor diye. Yarısını veriyor. Ömer yani kork yani seviniyor artık beni kimse geçemez. Bir daha bakıyor ki Ömer ne, Ebu Bekir ne yapmış? Malının hepsini vermiş. Bundan dolayı Şeyh Müslâm diyor ki Ebu ibadeti çünkü bakın aynı ibadeti yapıyorlar ve aynı namazı kılıyorlar. Aynı ama o niyetten dolayı onun daha fazla üstün olmuş oluyor. E bu Ömer radıyallahu yani iyilikte yarışmak güzel ama diğer yarışmadan hepsini vermek daha nedir? Daha üstündür. Ebubekir radıyallahu Teala anh'un e, yaptığı gibi. 5. nokta Ebubekir radıyallahu Teala anh'un murted dinden çıkan zekat vermeyenlere karşı ziyade şiddetli olması noktasıdır. Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre'den hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra birçok insan bazı insanlar zekatı vermedi ve inkar ettiler. Ve onun için de savaştılar sahabelerle. Sonra Ebubekr radıyallahu onlarla savaşmak istedi. Ömer radıyallahu dedi, dedi ki Allah Resul diyor ki insanlar la ilahe illallah diyene kadar ben onları savaşmakla emrolundum. Eğer la ilahe illallah dersem, malları ve canları bana haram kılındı. Sen nasıl onlarla savaşıyorsun? onlar la ilahe illallah diyordur. Ebubekr radıyallahu Teala der ki vallahi la oqatilanna men farraqa beyne's salati ve'z zekat Namaz ile zekat ayıranların şüphesiz ki ben onlarla savaşacağım der. Çünkü zekatı ödemiyorlar. İkisinin arasını ayıranları ben savaşacağım onlarla. Vallahi لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانِ وَاَدُّونَهُ لِرَسُولٍ لَقَاتِلْتَهُمْ ف۪يهِ Vallahi bir deve dahi zekat vermeseler, peygamberi verdikleri bir deveyi bana vermeseler zekat olarak onun için onlarla savaşacağım der. Zekat o zaman inkar mı ediyorlar? Vermiyorlar He. yani. Vermiyorlar. Tamam. Bir halk, çünkü bir halk diyelim İslam'ın bir şeiresi İslam bir şeyini vermeseler yapmasalar toplu olarak onlarla savaşılır. Biz bir türlü hepsi namaz kılmıyor. Onlara ne yapılırsa hepsi zekat ne yapılır. Savaş hepsi şeytinden umurde mürteddin. Yani dinden çıkmış çünkü hepsi. Hepsi olduğundan dolayı ona rağmen de savaştıklarından dolayı dinden çıkmış oluyorlardı. Bazıları din inkâr ediyor dediler. Onlar Radiyallahu diyor ki Allah ne zaman ki Ebu Bekir Allahu Teala'nın Ebu Bekir'in kalbine açtığını gördüğümde Ebu Bekir'in hak olduğunu gördüm diyor. Allah onun kalbini açmış. Dolayısıyla Ebu Bekir'in haklı olduğunu ben orada hissettim diyor. Hani o nasıl savaşıyordun demişti ya. Daha sonra Ömer'in ne oluyor? İkna olmuş oluyor radıyallahu Teala anh. Bu olaydan dolayı Ebu Bekir Radiyallahu anh onlarla savaşıyor ve e, birçoğu yine dine geri dönmüş oluyor. Bu olaydan dolayı Ali İbn Medini diyor ki Allah Teala bu dini iki kişiyle izzetli kıldı. Bir mürtetler günü yani ridde günü. insanların dinden çıktığı gün Ebu Bekir ile Ebu Bekir ile çünkü o savaşmıştı onların. İkincisi mihne günü, imtihan günü Ahmet İbn Hanbel ile. Çünkü herkes Kur'an mahluk derken Ahmet İbn Hanbel ve Kur'an yaratılmış değildir dedi. Allah-u Teala bu iki kişiyle bu iki kişiyle dini izzetle kılmıştır dedi Ali İbn Medîn. Anlaşıldı mı? Şimdi bu kıssadan anlat anlaşılacak, çıkartılacak faydalar nedir? Ebu Bekir radıyallahu teâlâ anhu'nun ilmi, fıkı o zamandaki olaylara indirmesi o zamandaki olayı ne yapıyor? İndiriyor. Bak o bildiği fıkı, savaşılacak bildiği fıkı. O zaman bir olay oluyor. Ne yapıyor? O olay hemen o ilmin hemen tatbik ediyor. E Ebubekir radıyallahu teala burada burada ilmidir. Yani dolayısıyla ilim yani fazl bilme, fazla ezberlemek falan bu falan ilim ama o kadar değil. Gerçek ilim nedir? O ilmi tatbik edebilmem. Bu zamanda bir, bir olay oldu, değil mi? O ilmi o olayı ne yapman? Geçirmen, o olaya tatbik etmen. O olayın yani o Kur'an ve sünnetten o olaya Nasıl hüküm çıkartacaksın? O olay yeni bir olay olmuş. Sen bunu nasıl içinden çıkartacaksın? Kur'an ve sünnetin hüküm çık. Bu işte ilim budur. E bu bekir adi bunu yapmıştır. O olayda ne yapmıştır? Hemen onlarla savaşmıştır. Bir devreday vermese onlarla çünkü ilmine yapmış oluyor. O zaman da tatbik etmiş oluyor. E bu bekir adi yani. Bu zamanda bunun aksine, bu zamanda bazı insanlara gelip sorsak bak. biliyor. İl bize bidat ehlini say desek diyecek ki bir sürü merrisi, cehibi bin dirhem, cehibi bin sana safan bunları sayacak. Daha say desek, duruyor. İlmini ne yapmış oluyor, tatbik etmiş? Tatbik etmiş oluyor, olmuyor. İşte bu cehaletine delildir. Bilakis C C Cifri, Mahmud Efendi, Cübbeli Ahmet şudur, budur, işte Hizbiler, tek teklir. bidat daha Ali değil, saymıyor adam ne yapıyor? Korkuyor. Korkuyor. Bilakis burada eğer biliyorsan, Fulan kişi Muaviye hakkında kötü konuşuyor. Osman radıyallahu anh halifenini inkar ediyor. Amr ibni Asa kötü konuşuyor. seyyid Kutup gibi. Değil mi? Ha, bu kişi Bir, bir, bir, bir daha tehdit Sahabe feti konuşsam bir de daha, daha ne diyorsun ciddim dedirem bir Bir, bir daha değil, bu zamanda bu zamanda çoktur. Bundan dolayı e, bundan dolayı e, korkmamak gerekir ve hiçbir zamanda çoğunluğa bakmamak gerekir. Veyahut yani da insanların rızasına insanların rızasına bakmamak gerekir. Çünkü insanların bütün insanların rızasını almak muhaldır imkansızdır. Şükran-ı Teala der ki: "Kem fevve men fevve min ahlil ilmi?'' فَضِيلَةً بِسَبَبِ النَّذَرِ اِلَى الْجَمَاه۪يرِ وَرِضَ النَّاسِ İlim evlinde nice insanlar faziletleri kaçırmıştır. Neden dolayı? Çoğu insanlara ve insanların rızasına baktıklarından dolayı birçok fazileti kaçırmıştır diyor Şevkani. كَدَهَا الشَّافِعَيْا رَحِيمُ اللّٰهُ تَعَالَى diyor ki رَضَ النَّاسِ غَيَةٌ نَا تُدْرَكُ İnsanların rızasını kazanmak öyle bir gaye ki o gayeye, o hedefe kimse ulaşamaz. İnsanların rızasını kazanmak. Bundan dolayı Şeyh İslam der ki, oman talaba eden insan, foyesga lima yadipu fi dini ve ve akli. Kim insanlar rızasını kazanmak istiyorsa, dinine ve aklına, e, bozu dinine ve aklına zarar verecek şeye gitmiş olur diyor. İnsanlar rızasını kazanmak için niye? Çünkü dinine zarar verecek şey. Çünkü sen Allah sana emretmedi insanlar razı etti. Yani insanlar rızası için onlara göre fetva ver, onlara göre işte sakarını kes insanlar razı olsun diyor. Allah bunu emretmedi? aklına çünkü akıl akıllandı çünkü bu mümkün olan bir şey değil bütün insanların senden razı olması dolayısıyla e, dolayısıyla kardeşler çoklara bakmamak gerekir insanlara bakmamak gerek insanların senden razı olup olmaması bu senin fazla ilgilendirmemesi gerekir bir akıllı sen anlatman Kur'an ve Sünnet ve sahabenin anladığı şekilde sen bunu anlat İnsanların razı olup olmaması o fazla önemli önemli değildir insanın razı olmasına bakarsan sen mümkün olmayan bir şeye ulaşmış, e, ulaşmak istemiş olursun ve bu ise mümkün değildir ve aklına zarar vermiş olur. Keda bu kıssadan anlaşılacak başka bir fayda da bir insanın bir Müslümanın Müslümanım dese dahi dinden çıkabileceğine delilir. Çünkü onlar ne diyor? Zekat vermeyenler namazı kılıyor. Orucu tutuyor. İşte e, diğer şeyleri yapıyor. Ben Müslümanım diyor. Ama hala nedir? Kafirler. Dolayısıyla insanın La İlahe'yle falan bu fazla bir şey etmez. Dinden çıkaracak bir şey yaparsa bir şey yaparsa bu insan müslümanım dese kafir olmuş olur. Allah der ki da <gülüyor> iman. Dinle alay edenlere Allah hakkında, onlar hakkında ne diyor? Özür dilemeyin çünkü imanınızdan dolayı sonra kafir oldunuz. Başka yeter Allah diyor ki, o kafir o, بعد Bade, ba'de, ba'de İslam'ın İslamlarından sonra kafir oldular diyorlar. Kaç dakika kaldın? Tayip. <gülüyor> Altıncı nokta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmesi. Buhari'de geçen Ayşe radıyallahu anh hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi vefatından sonra Ömer radıyallahu anh dedi ki: Vallahi ma mata Rasulullah. Vallahi la ba'atnahu Allah thumma la yaqta'anna arjul rijal wa idihim. Ömer radıyallahu kadar düştü, dedi ki: "Vallahi Muhammed ölmedi." "Vallahi Muhammed öldü" diyenlere Allah Resulü Allah onu geri kaldıracak ve ellerini ve ve e, ayaklarını kesecek. "Muhammed öldü" diyenler bunun üzerine Ebubekr radıyallahu teâlâhu gelir. Allah Resulü'nün yüzünü açar ve e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öper ve der ki: "Bi ebî ve Resul, annen babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. meyten. Hem ölüyken hem de diriyken sen çok güzelsindir." Sonra der ki: "Eyühel hâlifu alâ Rasûl. Ey yemeden yavaş oldur." Yani Ebu Ömer radıyallahu anhu hitaben "Ey yemeden yavaş ol der. ve şu ayeti okur. <gülüyor> Ma kana Muhammed illa rasulun kad min qablihi'r rusul fa eammaat au kutila anqalabtum ala aqabih Muhammed ancak bir Muhammed ancak bir resul resuldur ondan önce birçok resuller gelip geçmiştir Öldüğü zaman veya öldürüldüğü zaman arkanıza geri mi döneceksiniz yani İslam'ı bırakacak mısınız geri Arkanıza geri mi döneceksiniz ayetini oku Bu ayeti durduğundan Ömer radıyallahu bu ayeti duyduktan sonra kendisine kendisine gelir bu kısından anlaşılacak nedir? Ömer radıyallahu, Ebu radıyallahu anhının ilmi, fazileti. Ne yapar? İlk önce gidip kesinleşir, haberi kesinleşir ve peygambere gider yüzünü açar. Hemen inanmaz bazı ahmaklar gibi. Şurada şey olmuş, burada bu olmuş, şöyle olmuş. Bunu ancak ahmaklar inanır. Müslüman ise akıllı Müslüman ise işte televizyonda, gazetede falan şeyler inan. Bilakis kesinleşir. Allahu Teala'nın, Allahu Teala'nın dediği gibi. Ve bu kıssadan anlat. bazen bir alime fitne anında, büyük bir problem anında bazen bazı deliller kafasından gidebilir. Çünkü Ömer radıyallahu anh bu ümmetin Ebu Bekir'den sonra en faziletli alimin. Ama o fitneden, o büyük imtihandan dolayı sanki o ayeti ilk defa duydum diyor. Ömer radıyallahu teala anh. İbn Kayyum bundan dolayı İbn Kayyum, bu, bu kıssayı verirken diyor ki, ''Bir alim bazen bir alime denk gelir.'' diyor. Ebu Bekir'i kastederek. Yani, Fitna anında Ebu Bekir'in burada sabit olması, faziletinin işte sebatlanması, bu ayeti aklına gelmesi büyük bir... Çünkü ümmetin başına gelen en büyük musibet peygamberin vefatıdır. En büyük musibet. O musibette dair Ebu Bekir'in sabit olması, ayeti hemen o ayeti aklına gelmesi, insanları okutması, insanları sakinleştirmesi bu da Ebu Bekir'in faziletine şeydir. Başka bir fayda... Ümmeti ilgilendiren büyük konuların ancak âlimlerin konuşması. Büyük fitne. Bak o konuda ne konuştu? Kim konuştu? Ebu Bekir konuştu. Büyük bir cihat gibi. Ümmeti ilgilendiren büyük konularda o zaman da ancak en büyük alemler konuştu. Bu ümmetin en büyük âlimleri. İbn-i diyor ki bazen fitne anında alemlerden bazı deliller gidiyor. Kaldı ki cahil insanların aklından ne gider? Bilmiyor ki gitsin adamın delili zaten. Beşinci e, nokta. Yedinci nokta Ebu Bekir radıyallahu teala anhun ağlaması. Bukhari ve Müslim diye geçen Ayşe Radıyallahu anh'ın hadisinde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hasta yatanda iken ne dedi? Dedi ki bu insanlara emredin, Abu Bakr, emredin insanlara namaz kıldırsın. Ayşe Radıyallahu Anh ne dedi? Dedi ki inne o esif, başka bir raziqun kalp. Ey Allah Resulü, o çok ince kalpli. Hemen ağlıyor, yani onun ağlamasından dolayı insanlar belki okumasını duymayabilir diyor. Bırak işte şey kılsın, başka sıkıldırsın diyor. Bırak. Bırak Burak başkası. Burak Ömer kıldırsın diyor. Eee Ayşe radıyha. Ana kullahal buradaki kızı Ömer radıyallahu Teala anh'unun çok ince kalpli. Hemen Ebubekr radıyallahu in anh ince kalpli. Hemen hemen ağlamasına ağlamasına delildir. Ve mümin de Allahu Teala bizim kalbimizi yumuşatsın. Bizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sert kalpli. Hiç ağladığımız falan yok. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde Zeyd bin Arqam hadisinde diyor ki müsümde geçin. Allahumme inni euzü min kalbin la yakhşa. Ey Allah'ım Korkmayan, kuşu bulmayan kalpten sana sığınırım." diyor. Ama bu anlaşılmasın ki, hep ağlayalım. Kası ağlamak değil, kasıt yumuşak kalplılık. Daha sonra nedir? ikinci şey, o ağlamak sonradan geliyor. Ama bazı insanlar ne yapıyor özellikle? Ağlamak, kasıtları ilk hedeflere ağlamak. Bakıyorsun insanlara ağlamak, anlatmak için işte ağlıyor. Halbuki kastı kuşu kalbi şeyden de olaydı, ağlıyor adam. Yani ilk hedefi ne yapmış? Ağlamak yapmış, insanlara böyle davet etmek için. Bu ise bu işe, e, e, isla, yani İslam'da olmayan e, güzel bir şey değildir. Güzel bir şey olan ne? Kalbin yumuşak olmasıdır. Ama sen ağlamak için ağlarsan ne olur? Yani riyaya girmiş olursun. Bazı davetçilerin yaptığı gibi ağlıyor insanlar işte da... işte ağlıyor ağlıyor şey anlatıyor. Ya her zaman mı ağlanıyor? Her konuştuğunda ağlıyor, ağlıyor. Ne biçim kalb varmış? Ebu Bekir bile böyle bir kalb yiyordu Ebu Bekir. Peygamber'e bile böyle bir kalb. Her ağladığını... Ebu Bekir her konuştuğunda ağlıyor muydu? Ömer her konuştuğunda, Peygamber her konuştuğunda... Ba bakıyorsun bazı insanlar fetullah gibi her konuştuğunda adam Fethullah gibi. Veya bir teksirci var, Sultan, halidir reşik, halidir reşik gibi her konuştuğunda adam ağlıyor. Her mağazında ağlıyor. Şu an hapiste teksircinin teki Adam her konuştuğu ağlıyor. Bu kadar da olmaz ki. Hatta birisi süs olmuş, ne nasıl böyle topladın demiş ki, bu gözyaşlarıyla topladım. <gülüyor> yani gayesi adam ağlama, kalbi şeyden dolayı adam, insanları toplamak için ağlıyor adam. <gülüyor> Son nokta, sekizinci nokta. Abubakr Radıyallahu a.s. onun en büyük düşmanı Rafizi ve Şialardır. Qabbahum Allahü Teala. Rafizi ve Şialardır. Ve Rafizi ve Şialar insanlar mezheplerini, kendi dinlerini insanlara yaymak için bir kalkan kullanmışlardır. O da ne? Ehli beyti, Peygamberin ehli beytini sevme kalkanı Güya. Bu ise, bu ise şüphesiz ki yalandır. Ve ona o kalkanla neden bütün sahabeleri düşman olmuş? Demişlerdi ki, bu ehli Veikti seviyorsa. Ebu Bekir'e lanet etmen gerekir, Ömer'e lanet etmen gerekir, Otmen'e lanet etmen gerekir. Ali'yi seviyorsan niye? Çünkü bunu, bu üçü, Ali'nin hilafetini çaldılar diyorlar. Ve diğer buna razı olan bütün sahabeleri kafir demen gerekir. Ayşe'yi kafir demen gerekir. Bu ise yalandır. yalan ve yalan ve iftira adır. Bilkis, Ehl sevmem. Ehli Beyti gerçekten seviyorsan Ebu Bekir, Ömer ve Otmen'i sevmen gerekir. Niye? Çünkü Ali radıyallahu anh'tan muvaffaki dereceye gelmiştir. Bu karika üstünde geçiyor. Oğlu Ali'ye soruyor diyor ki ümmetin en hayırlısı kim diyor diyor ki Ebubekir Bekir Ali diyor ki Ali radıyallahu diyor ki Ebu Bekir daha sonra kimdir diye soruyor. Muhammed bin i Hanefi'ye soruyor daha sonra kim diyor ki Ömer diyor. Daha sonra Ömer diyor. Dolayısıyla Ali'yi seviyorsan Ali'nin dediğini radıyallahu an dediğini uyman gerekir. Bu ümmetin en faziletlisi Ebu Bekir ve Ömer'in Ömer'in olduğunu bilmen gerekir. Onları sevmen gerekir. Sonra bilin ki Rafizi ve Şiaların dini yalan üzerine bina edilmiştir. Çünkü onların dininin yüzde doksanı yalandır, takiyedir. Kafinin kulinin elkafsin de Cafer-ı Sadık'tır rivayet. İbn Teymiyye diyor ki en fazla yalan söylenenlere nispet edilen kişi Cafer-ı Sadık'tır. Kendisine yalan uydurulan kişi Cafer-ı Sadık'tır. En fazla yalan çünkü Şiialar her zaman Cafer-ı Sadık, Cafer-ı Sadık diyor ona yalan uydurmuşlardır. Güya Cafer-ı Sadık diyor ki işte Şiiaların el kitabesinde et-takiyyetu dini ve dini eba'i la dini menna takiyye le. Takiyye yani yalan söylemek, dinlerini gizlemek benim ve babalarımın dinidir. Takiyyası olmayan dini yoktur. Dini yoktur dedi. He bundan 20 sene önce Hümeyni şöyle demiştir. demiştir ehl-i sünnetle şöyle bir fetva vermiştir. Ehl-i sünnetle namaz kılmak, yalnız namaz şia için, ehl-i sünnetle birlikte namaz kılman, yalnız namaz kılmandan daha eftaldır. Çünkü ehl-i sünnetle namaz kıldığın zaman takiyye sevabını almış oluyorsun. Sanki onları seviyormuş gibi gösteriyorsun, dininin hakikatini gizliyorsun, dolayısıyla onda daha sevap almış oluyorsun diyor. Hümeyni l'anehu Allahu Teala. Bundan dolayı ey kardeşler, bir ile tartıştığın zaman sakın Bukhari, Müslim, Kur'an sizinle tartışma. Onların kendi kitaplarından tartış. Çünkü onlar yalancı. Dinleri yalan üzerine inatmış diyor. Dersin ki siz Abu Bekir Ömer'e lanet ediyormuşsunuz. Dersin. Yok der. Biz öyle bir şey severiz. Yalan söylüyor. Çünkü din yalan söylemek onların dinidir. Dolayısıyla onlarla tartışmak istiyorsan ancak onların kendi kitaplarıyla tartış. Baksın böyle diyorsunuz. Şöyle diyorsun, yoksa onlarınla tartışamasın çünkü hep yalancı adam. E, doğru söylediğini nereden biliyoruz? Adamın %100 yüzde, dininin yüzde %99'u yalancıdır. Bilakis Kulayni'nin El Kafis'inde ve e, Biharul Envar, Biletis Biharul Envar'da 80'den fazla rivayetler var. Derler ki bizim imamlarımız gelmiş geçmiş ve gelecekte ve gelecekte olmayan ancak olursa nasıl olacağını hepsini bilirlerdi. Veslahuhullahu Teala. Sonra en son konu kardeşler, bilin ki sakın rafizilerin sakallarına, güzel konuşmasına, güzel ahlakına sakın, sakın aldanmayın. Niye? Çünkü dikkat ederseniz az olan insanlar, azınlıkta olan insanlar her zaman diğer insanları kazanmak için, azınlıktakiler her zaman diğer insanları kazanmak için güzel ahlakla gelir. Değil mi? Bu bir, bu bir metottur. Yani azınlıklı Misal biz burada azınlıyız değil mi? Kafirler. Kafirlere güzel görünmek için ne yaparız? Güzel ahlak falan şey deriz değil mi? Her zaman öyle deriz. Keda rafiziler de Ehl-i arasında azınlıktır. Şialar Ehl-i Sünnet'e azınlıktır. Dolayısıyla Sünnileri kandırmak için her zaman ne yaparlar? Güzel ahlakla gelirler. Sakın bunlara aldanmayın. Bunlar bir güçlensin hemen Irak'ta yaptıkları gibi Ehl-i Sünnet'in kellelerini hepsini koparırlar. Biz bunlar orada Sünnileri öldürüyor musun şu an? Hı? Biz bunlar Irak'ta Sünnileri öldürüyor musun? Şüphesiz bunu da burada etme. Bu tarih boyunca oldu yani Şiaların ehl Sünnet'i öldürmek Yahudi ve Hristiyan'dan öldürmekten daha faziletlidir bunlara göre. Ve aleyhi ve Muhammed ve ve